Evet bugün bir konumuz var doğrudan bir dünya ve Türkiye takibi yapmaktansa bir konferansın duyurusunu ve içeriği hakkında bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı bir detaylı bilgi almak için de bir telefon bağlantımız olacak. Evet biz yani 9-10 Mayıs çarşamba ve perşembe günleri Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük <gülüyor> konferans salonunda Güney Kampüsü'nde ve İbrahim Bodur salonunda 9 ve 10 Mayıs çarşamba ve perşembe günleri ee, ekolojik etik temaslar ikinci disiplinler arası ekolojik etik temaslar konferansı var ve yeryüzü için adalet sorusu soruluyor. Bu konularda bu iki gün boyunca gayet yoğun geçecek e, çağın en e, can alıcı sorunlarından e, bahsediyoruz. Bu e, Onu, bu konuda birazcık bilgi almak üzere Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Boğaziçi Üniversitesi'nin Özlem Öğüt Yazıcıoğlu'yla telefon bağlantısı yapıyoruz. Ve hem konferansın ana konularını hem de neler beklendiğini bir konuşmak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla sizi sormalı Özlem Hanım. Bizler de iyiyiz. Hazırlanıyoruz yarınki ve bugünkü konuşmalara. Heyecanla evet, bekliyoruz verin. yani dinliğimizi, evet. Biz de öyle. Yani çok aslında çok etraflıca konuşulan konular değil bunlar. Bizim Açık Radyo'da biraz da sıkıntısını çektiğimiz, az konuşulduğu için, medyada evet. az yer aldığı için çok... kaygı duyduğumuz diyelim şeyler ama de böyle bir şey iki gün boyunca dile getireceğiniz için hem de baya uluslararası boyutu bile olan bir konferansta da çok iyi. ve Biraz bilgilendirir misiniz? Tabii bilgilendireyim. Şimdi biz bu konferansı aslında geçer sene oldukça mütevazi bir konferans olarak başlamıştık. Ben bu Edebiyat hocasıyım aslında yani e, bu işin e, bilimsel kısmına çok hakim değilim. Ama e, özellikle çağdaş edebiyatta yani bu dünya genelinde çağdaş edebiyatta e, gitgide çevresel sorunlara eğilen e, ve bunlara dikkat çeken eserler çıkıyor. E, onlara odaklanarak kendim de bir kitap yazmıştım. Bir o arada dersler de vermeye başladım bu konuda. Yani çevre bilincine sahip edebiyat e, üzerine e, iki tane teçhirli ders verme şansım olmuştu. E, gerek bu derslerde gerek daha e, farklı platformlarda karşılaştığım, tanıştığım birkaç tane e, master ve doktora öğrencisiyle birlikte acaba böyle bir şey soyun saklı diye geçen sene düşünürken e, tamam çok mütevazi bir şey yapalım ama dikkat çekelim. Diyerek e, disiplinler arası ekolojik etik e, temaslar, insan merkezciliğinin ötesinde e, bir arada yaşam konulu bir, e, bir günlük bir konferans düzenlemiştik. Hı hı. E, burada daha çok kendi çalışmalarımızdan e, bölümler paylaşmıştık. E, ayrıca dışarıdan da başka üniversitelerden de e, destek olan meslektaşlarımız oldu e, veya e, doktora öğrencileri oldu. Ee, o konferans o kadar güzel, e, o kadar samimi geçti ki acaba dedik gelecek senemiz bunun ikincisinde düzenler miyiz hı hı. Ee, ve bu ikinci konferansı biraz daha hani şeyi yükselterek yani hedeflerimizi azıcık daha yükselterek hani bir davetli konuşmacı çağıralım konuda e, çok uzman olan hani dünya çapında tanınmış olan e, profesör doktor Serpil Operman'ı davet ettik. Sağ olsun kendisi kabul etti. Ee, bu da bir de büyük bir e, itici güç oldu açıkçası. Yani Celil Hanım'ın e, bu davetimizi kabul etmesi üzerine e, geniş bir e, e, şeye çıktık aramaya, yani e, sunum e, yapabilecek e, meslektaşlarımızı ulaşmaya çalıştık e, ve sonuçta e, 20 kadar e, sunumun yapılabileceği iki günlük bir konferansı sanıyorum e, organize etmeyi başardık. E, i̇nşallah gerçekleştiği zaman e, daha Hani bundan gurur duyacağız diye düşünüyorum. Evet, Serpil evet. Operman'ın biri sizin açılış konuşmanızdan sonra Serpil Operman'ın konuşma konusu da antroposen çağında yani insanın insan çağında evet. çevre, iklim adaleti ve ekolojik etik başlığı taşıyor. Evet, evet. evet. Yani zaten bu seneki konferansın alt başlığı. Yeryüzü için adalet sorusu diye belirlemiştik alt başlığı ve bu antroposent tartışmalı bir kavram aslında fakat yani tartışanlar dahi hani bu kavramın aslında çok dikkat çekici ve disiplinler arasında çok farklı açılardan tartışılabilecek ve yeryüzünün sorunlarına dikkat çekecek bir kavram olduğu da birleşiyor herkes aslında. Ee, Terpil Hanım, e, Terpil Operman ve e, dışında da birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı e, meslektaşlarının e, yazdığı çok sayıda kitap var aslında bu konuyla ilgili. E, bu kitaplardan da söz edecektir kendisi ama bu antroposent ne demek, e, bu kavram nasıl, kim tarafından e, kullanıldı, e, neye dikkat çekiyor bunları anlatacak bize Terpil Hanım. Ondan sonraki e, konuşmalarda da yine e, farklı disiplinlerden e, farklı disiplinlerden meslektaşlarımız e, dünyanın e, yeryüzünün şu anda içinde bulunduğu o, insan çağının e, diğer türlerin e, yok olmasına e, hatta yavaş yavaş kendine de zarar verecek bir boyuta gelmiş olduğunu e, dikkat eden e, dikkat edeyen, e, bildirler olacak. bu konferansta amacımız amacımız yeryüzüne verdiğimiz zararı dile getirmek bu zarardan nasıl dönebiliriz dönmek mümkün müdür hatta soruları ama mümkündür diye bakıyoruz tabii ki ama nasıl yani burada aslında insani ve sosyal bilimlere de düşen çok önemli bir rol var bu sadece jeofizikçilerin kimyacıların işi olmuyor. Aslında farkındalık yaratmak, satır aralarında verilen zararların anlaşılması için eleştirel bakış açılarını sağlamak açısından sosyal bilimler ve insan bilimler çok çok önemli bir rol oynuyor. O nedenle ki aslında bizim konferansımızda daha çok insan bilimler ve sosyal bilimlerden arkadaşlarımız sunum yapacaklar. Bunların daha somut bilimlerle ilgilenen arkadaşlarımızla da işbirliği içinde bu çalışmaların bizleri yeryüzünü daha yaşanabilir bir yer haline getirebilecek ortak çalışmalara yönlendireceğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet yani diğer evet. fizik, kimya gibi yeryüzü bilimleriyle uğraşanların zaten açıkça koydu daha 2014'te NASA'nın Jet Propulsion'ın Lab diye adlandırılan <gülüyor> çok önemli ve e, aynı zamanda Kaliforniya Üniversitesi'nden, Irwin'den Ay, e, evet. Eric Rigno başkanlığındaki bir araştırma var. Ta 2014'te ve e, 4 sene oldu. Evet. E, sadece ileriye do, dönük tahminsel projeksiyon olarak değil e, gözlem olarak uydu gözlemleriyle ve diğer tarzda gözlemlerle kanıtı artık kesinlikle ortaya çıktı ki mesela Batı Antarktika yani Güney Kutbu'ndaki buz örtüsünün geri dönüşsüz bir erimeye e, gittiği yani geri dönüşü olmayan noktayı geçtiği zaten konmuştu bu 4 sene önce. Dolayısıyla artık çok durumun aciliyetini medya vermiyor. Bari bu tarz araştırma toplantılarıyla sosyal bilimlerde ve edebiyat bilimlerinde ele almak çok uh, anlamlı geliyor bize. Yani önemli bir iş yapıyormuşuz, yapıyormuşsunuz gibi. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Teşekkür ederiz. İnşallah yani e, yarın ve öbür gün konuşmalarda e, çok daha fazla kişiye seslenme imkanı buluruz. O, i̇lgi büyük olacak gibi görünüyor. Ben e, Bunları e, duyuyorum. Arkadaşlardan, öğrencilerden, öğrencilerden. Yani en çok sevindiren şey beni e, aslında öğrencilerimizden bu kadar yoğun ilgi olması. E, diyebilirim ki bu ikincisini, bu konferansın ikincisini düzenlememiz için bana en büyük e, istek, talep e, lisans öğrencilerinden geldi. Çok bunu önemli. çok sevinerek söylüyorum. Çok sevinerek söylüyorum. Hatta onlara da e, bir özel panel ayırdık. E, derslerinde sundukları... E, Paper yani yazdıkları ödevlerden düzenleyecekleri bir takım bir, birkaç paper sunacaklar. Bu beni en çok memnun eden şey oluyor çünkü yani yeni jenerasyonun çevre konusunda çok daha duyarlı olduğunu. E onların hayatı zaten zaten doğrudan doğruya okyanus altına gidecek olanlar asıl onlar gibi gözüküyor. Yani uzun vadede şeyden bahsediyoruz yani evet. New York, Tokyo, İstanbul gibi mega şehirlerin. toptan terk edilmek zorunda kalacağı ya başka yere evet. yerleştirileceği ya da denize terk edileceği bir gerçekten bahsediyoruz. Şaka değil yani. Aynen artık bu bir e, science fiction <gülüyor> ya da distopya romanı değil artık. Yani e, kabul edelim veya etmeyelim bize çok, çok çok yakın bir gerçek dediğiniz gibi. Ve e, evet yani gençler için artık bu belki bir e, hayatta kalma mücadelesinin bir parçası gibi görünüyor. Evet. Ölüm ee, meselesi. Bizim Aynen içinde. öyle. Ee, çok da olumsuz olmamak lazım ama e, ben inanıyorum ki farkındalık e, arttıkça bu süreci geri çevirmek için e, diğer canlılara ve insanlara e, hayat şansı, yaşam şansı, daha iyi yaşam şansı tanımak için daha fazla çalışmalar yapılacak ve e, istenilen hedefe ulaşılacak diye düşünüyorum ben. Evet şimdi çok uh, ilginç şeylerden bahsettiniz. Özellikle bir öğrencilerin ödevlerinden e, çok uh, hayati önem taşıdığı. Sonra bunları yayınlayacaksınız herhalde zaten. Yayınlanma imkanı da bulunabilir. Bunları tekrar açık radyoda konuşabiliriz ama genel olarak Tabii. programın iki günlük konuşmaları hakkında da kısa özel bir bilgi verirseniz birkaç dakikamız kaldı. Ah evet. <gülüyor> um, peki ben e, şöyle bir... elimde program var. Oraya biraz izin verirseniz bakarak Nasıl konuşacağım. Tabii. Çünkü hepsinin içerilerini hatırlayamıyorum. Bütün konuşmaların içeriklerini. Şimdi dört, ilk günkü konuşmalar daha çok edebiyat ağırlıklı gibi görünüyor. Türkçe edebiyat üzerine özellikle Latife Tekin'in romanlarını romanları üzerine konuşacak bir kaç konuşmacımız var. Çöpten hayatlar, toksik yedenler, Berç Kürşin çöp masallarında. Bilge Karasun'un romanları üzerine konuşacak bir konuşmacımız var. Nazmi Ağıl, kendisi Türkiye'nin önemli şairlerinden ve çemirmanlarındandır. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi. Daha sonra şiirde. ekoloji konusu üzerine konuşacak konuşmacılarımız var. Burada yine bir en son yakın zamanda kitabı çıkmış olan yine bir meslektaşımız Melis Ergin de var bu panelin içinde. Ekolojik metin ve dolaşıklık ekopoetikası ki ben bu konuyu çok önemsiyorum. Örneğin yani bu dolaşıklık E, yeryüzündeki tüm yaşamın aslında birbiriyle giriş bir e, giriştiği iç içinde olduğu, birbirine <gülüyor> bağlı olduğu, hani bu bağlantının koptuğu herhangi bir yerde herkesin ve her şeyin zarar göreceği düşüncesi. Bunun düşünme felsefi yaklaşımlar var. Tabii son yıllarda özellikle ele alınan e, etik e, insan olmayan canlılara karşı etik yaklaşımları e, düşünmeye bize en çok gitmiş olan e, Jacques Derrida'nın Ee, son çalışmaları e, ölmeden önceki yazdığı son yazılarında gittikçe daha çok bu konuya eğilmişti. Ee, Levinas gibi, Derrida gibi e, insan olmayan canlıların e, etik konumu üzerine düşünmüş e, felsebeciler üzerine yazılan e, yazılar var. E, dünya üzerindeki farklı etnik e, kökenli e, yazarların e, kendi toprak sorunlarıyla ilgili Ellerinden alınmış hani e, sömürgecilik e, sonucu, e, ellerinden alınmış toprağa olan bağlılıklarını, e, oradan kopmuş olmanın onlardan neleri e, alıp götürdüğünü anlattıkları e, eserlere değinen e, bir panelimiz de var. E, daha çok bu toprak konusunu ele alan. Um, ve adalet sorusu bir daha çok felsefi e, boyutta tartışılacak. E, özellikle ikinci gün e, ...önemli bir panelimiz e, var. E, Taci Hüseyin Ertuğrul'un, oyuncunun e, Koyuncu'nun, Ezgi Burgan'ın, Fatih Altuğ'un katıldığı. E, daha çok e, yapı sökümcü e, bir yaklaşımla adalet konusuna eğilmek. Bu çoğu zaman hatta yapı sökümcülük e, veya e, postmodernizm, dekonstrüksiyon dediğimiz e, akımların... E, Etik boyutu son yıllarda çok daha fazla tartışılmaya başlandı. İlk başta bu tam dile indirgenmiş bir yaklaşım gibi görünürken son yıllarda aslında fark ediyoruz ki bu yapı sökücülük veya yapı söküm dediğimiz akım aslında bizlere adalet gibi ya da daha farklı böyle evrenselleşmiş kavramları çok daha fazla boyuttan inceleme fırsatı verdiği için Ee, belki kenarda köşede kalmış yani merkezin dışına itilmiş olan e, görüşlere de ağırlık vererek e, sırf bunu yaparak bile e, bir etik e, tavır ortaya koyduğunu e, gösterebilecek çalışmalar yapıldı son yıllarda. E, ben gururla söyleyebilirim ki bu ra paralel giden e, e, paperlar da sunulacak bu konferansta. Daha evet çevre etiği... E, Bu, insan olmayan ben, varlıklara karşı etik e, sorumluluklarımız sorumluluk tabii burada önemli bir anahtar sözcük yine e, etik ve sorumluluk e, gibi kavramlar daha çok bence e, odak noktasında olacak e, gördüğüm o benim programa baktığımda. Evet bir de şeyi sormak istiyorum çok kısa bir zamanımız kaldı ama e, bu hayvanlar ve adalet gibi konuların <gülüyor> üzerinde durulan epey de <gülüyor> Pardon epey de şey göze çarpıyor programda sunum evet. burada veganlık ya da bitki evet. bazlı beslenme üzerine de konuşmalar olacak mı? Şimdi bazı sunumların içinde olacağını düşünüyorum aslında belki gelecek yıl yine düşünebiliriz belki bunu bir ana tema olarak yani alt başlığımızı böyle alabiliriz diye düşünüyorum. Bu toplantıda özellikle veganlık üzerine e, paper görmüyorum. Bir tane e, lisans öğrencimin e, vereceği bir e, sunum var. E, Tolga Külseoğlu olsa gerek e, bir bakmam lazım. Evet. E, o biraz daha çok hani e, veganlık konusuna de değinecektir gibi geliyor. E, Aralarda geçeceğinden e, şüphem yok. Fakat çok enteresan bir şey var. E, bugün üniversitemizde e, vegan... konusunun da ele alınacağı bir etkinlik daha var. Ee, etkinliğin adını şu anda tam olarak hatırlayamıyorum ama web sayfamızda da görünüyor. Ee, bugün e, bu konu ele alınacak. Aslında e, üniversitemizde benim gözlemlediğim gittikçe artan bir vegan e, popülasyon var. Öğrencilerimiz arasında gittikçe yaygınlaşan e, vegan e, bir grup o, var ve dediğim gibi bu grup gittikçe genişliyor. E, Ve arkadaşlarını da bu konuda bilinçlendiriyorlar. Bu konu aslında bizim konferansımızın bu sefer ana konusu olmasa da mutlaka ki değinilecek bir konu. Ama belki de gelecek yıl, şimdi bu konferansımız da geçen seneki gibi başarılı geçerse, gelecek yıl artık tam uluslararası bir boyuta taşımayı istiyoruz bu toplantıya. üçüncüsünü artık tamamen yurt dışına da açılarak yapmayı düşünüyoruz belki alt baş, başlık olarak veganlık veya hani onun çevresinde dolaşan bir konuyu seçebiliriz diye açıkçası benim de aklımdan geçiyor. Evet çok iyi. O zaman şöyle son nereden bir geldine bilirler. Yarın ve öbür gün yapılacak bu iki günlük çok kapsamlı. E, toplantı hakkında sab, e, saat 10'dan 9.30'da buçukta başlıyor galiba. Dokuz buçukta başlıyoruz e, yarın. E, aslında bütün program e, ve bütün bilgiler e, Boğaziçi Üniversitesi web sayfasında şu anda görünüyor. Evet. E, ana sayfayı açtığınızda alttaki kutucuklarda dokuz Mayıs e, ekolojik etik dersine ekolojik etik tasa, e, temaslar e, diye hani çok rahat görünebilecek bir yerde. var. Aa, ee, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin de evet. katılımcıları yani düzenleyicileri arasında yer aldığını da belirtmek lazım değil mi? bunu? Aslında e, tabii aslında çatı olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi e, bu toplantıyı e, üstlendi. Hani e, biz e, Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olarak e, katkı sunduk. Aslında diyebilirim ki üçümüz beraber yani Nazım Hikmet Kültür Merkezi E, dati dilleri ve Türk Dilimi Hediyesi bölümleri e, birlikte çaba göstererek bu organizasyonu yaptılar. E, her birimiz bir ucundan tutmaya çalıştık. E, e, bu şekilde oldu. Özlem Öğüt Yazıcıoğlu çok teşekkür ederiz. Çok İkinci disiplinler arası ekolojik etik temaslar 9 Mayıs Çarşamba ve 10 Mayıs Perşembe günleri birincisi rektörlü konferans salonunda Güney Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin ikincisi de İbrahim Bodur Salonunda gene Güney Kampüsü'nde yer alacak iki günlük kapsamlı bir konferans hakkında evet. bilgi verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür de çok ]lar. teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için e, görüşmek üzere diyorum orada. Görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Evet bu şekilde de sonuna geliyoruz. iklim için programının Bu bağlantının ardından... ...tekrardan hatırlatalım... Ee, ...9 Mayıs çarşamba günü başlıyor... ...yani yarın... yarın e, ...9.30'da başlıyor... ...Murat Gülsoy'un... E, e, ...konferansa dair bilgi vereceği... ...bir konuşma var... ...9.30-10 arasında... ...arkasından da biraz önce... ...konuştuğumuz konuğumuz olan... ...Özlem Öğüt Yazıcıoğlu da... ...açılış konuşmasını yapıyor... Siz de kapanış konuşmasını galiba yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, ben de kapanış konuşmasını. Perşembe günü 16.30'da 16.30 galiba değil mi? Evet, 16.30 17 arasında da torunlar çok mu sevilir? Sahiden başlıklı. Güzel başlıkmış. Bir kapanış konuşması yapmaya çalışacağım ölümden geldiği ölçüde. Evet, bu programı kapanış konuşmasını da ben yapayım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.